Açık Gazde programındayız saat 9:38 ve Profesör Doktor Nurhan Yen Tükle birlikteyiz kendisi Bilgi İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü ve ilginç bir çalışmanın bugüne kadar pek olmamış bir çalışmanın 30 kadar sivil toplum kuruluşunun sivil oluşumlar ve girişimler olarak kamu harcamalarını izlemesi çalışmasını bugün konuşacağız. Sivil toplum kamu harcamalarını izleyecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, şimdi bu son derece çarpıcı bir araştırma e, gibi görünüyor. E, biraz bu milletvekillerine de gönderiliyor anladığım evet. kadarıyla parlamentoya. Ve hem e, Türkiye'de Ee, ...sosyal koruma kaynaklı çocuk, gençlik, eğitim, e, engelliler ve askeri harcamalara ne kadar pay ayrılıyor bütçelerden. Ve bu, bu konuda şeffaflık var mı yok mu ki olmadı kanaatindeydik ama galiba araştırmanız bunu kanıtlar nitelikte de. Ve bunu kamuoyuyla ve milletvekilleriyle paylaşacak. Kolay gelsin diyelim ve önemli bir çalışma... Anlatır mısınız bize? Şimdi önce bir platform gerçekten ilk başta ortaya çıkarken platform olmak gibi bir hedefli ortaya çıkmamıştık. Birlikte bu izlemeyi yapalım diye konuşmuştuk. Biz çeşitli akademisyen arkadaşlarımla birlikte iki yıl kadar bir süre içerisinde çalışıp çeşitli alanlardaki harcamaları izleyebilmek için kılavuzlar oluşturmaya çalıştık. Bu kılavuzlar oluştu ve bunun üzerine bir yaygınlaştırma ve sivil toplum kuruluşlarında bu alanlarda çalışan işte çocuklu gençlikli saydığınız alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının birikimini arttırmak onların savunuculuk faaliyetlerinde bir girdi olarak kullanmalarını sağlamak bu rakamlar için eğitimler düzenledik. Çok iyi geçti. Ee, i̇zleme konusunda sonradan da bir kamp yaptık eğitimlerden sonra. Yani hep birlikte oturduk gruplara ayrıldık. bir Virgisayar laboratuvarını kullanarak izleyebildik de bu verileri. İzleme derken şunu kastediyorum. Biliyorsunuz 1 Ocak'ta bir sonraki bütçe, yani 2011 Ocak'ında 2010 yılının bütçe gerekçesi açıklandı. Bütçe kanunu resmi gazetede yayınlandı. Buradaki veriler ek yayınlanan birkaç veriyi de bir arada e, izleyebildik. O nedenle de Ocak ayında bu veriler yayınlanır yayınlanmaz ocağın sonunda biz oturduk kampımızı yaptık ve verileri izledik. Çok iyi sonuç aldık. Birlikte çeşitli gruplara ayrılarak bunları kaleme aldık. Rakamları yorumlamaya çalıştık. Sonra bunları bir araya getirdik ve bu milletvekillerine yolladığımız mektubu oluşturduk. Kamuoyuna ve basına da dağıttığımız. Bu süreç çok iyi gidince bir platform haline gelmeyi de hedefledik. Şimdi bunun çalışmalarını da sürdürüyoruz. Evet, bu yollandı mı? Hepsi milletvekillerine Devleti. Mart ayının son günlerinde ellerine ulaştı. Bildiğimiz meşakkatli süreçler vardır. <gülüyor> Bütün evet. <Örgütü>, sivil toplum <gülüyor> kuruluşlarının Avide Uluslararası Af Örgütü'nden faaliyet raporunu galiba yollarken Tabii, evet. başınıza gelen şeyleri. Çok sayıda zaten sivil toplum kuruluşu var. Ben ona daha geçmeden şeyi de söylemek istiyorum. Biçim olarak da evet. bir Evet zarf yani bildiğimiz zarf gibi gözüküyor uçak, uçak zarfı gibi zarf. gözüküyor tek görselimizde bu falan. pul tek görselimizde pullar ee, bazen kamptan fotoğraflar koyalım falan gibi düşüncelerimiz de oldu ama bir mektup olduğu için içeriğini çok bozmadık ve tek görselimiz pullar pullarda, evet, pullarda, pullarda da, da hakları yoksullukla mücadele evet. çocuk hakları evet. sağlık hakkı gençler var engelli hakları ve evet, kadın hakları kadın diye hakkı. gidiyor. Kadın hakları pulu sadece bir pul. Kadınlara oy hakkı verildiği zamanda üretilmiş bir pulu birazcık değiştirerek kullandık ve ondan esinlendik. Diğer pulları fotoğraflardan kendimiz ürettik. Bunlar tedaviyle de yakında çıkar diye ümit ediyoruz. <gülüyor> Bu, Bu pullarda, pullarda evet evet evet özellikle anti-militarist göster yani anti-militarist bir şey de olsun istedik pulların üstünde Onun için damgayı e, bu barış. şekilde barış e, şey şeklinde ifade ettik ve pulları e, iptal eden siyah çizgileri ise e, e, gök kuşağı renkleri renklerinde bir. yaparak E, pulları kesen bir e, evet, çok, şeyde oluşturma açık çok sevinerek olarak evet. çok sevinerek çok keyif verici olmuş gerçekten peki bunu e, esas sebep olarak neden yaptığınızı sormak neden yaptık şunu yaptık bir kek aslında ikili bir neden bir kere sivil toplum kuruluşları çeşitli alanlarda bir arada da çalışıyorlar işte çocuklu gençlikte engelliydi sosyal haklardı savunuculuk faaliyeti yapıyorlar fakat bu bütçe meselesi, bu bilgi, bu kamu harcamaları bilgisi bir uzmanlık bilgisi olarak bir yerlerde duruyor ve onlar bunu kullanamıyorlar. Ha çok önemli bir bilgi bu kullanmak için. Bunu izleyebilir olmak yarın öbür gün sivil toplum kuruluşları örneğin kamu nezdinde gidip bir proje önerdiklerinde orada bütçe yok, orada para yok dendiğinde söyleyecek lafları olacak bir. Evet yani toplumsal şeffaflık olmayınca e, açık toplum e, evet, olmayınca evet, demokrasi evet, de olmuyor fakat olmuyor. burada esas olan bu bilginin kapalı olduğu yer sadece sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar değil Fark ettik ki parlamentoda bütçe oylamaları yaparken milletvekillerinin önünde de bu bilgiler yok. Evet o çok şey. O çok ilginç çünkü milletvekillerinin önüne giden bilgiler idareler bazında. Bakanlıkların bütçelerini görüyor. Bakanlıklar işte X bakanlığı nereye harcıyor, personele ne harcıyor, yatırıma ne harcıyor görüyor. Fakat bizim bu incelediğimiz harcamalar sosyal koruma olsun, askeri olsun çocuk gençlik hepsi farklı bakanlıkların bazen toplanması ve bakanlıkların dışında bazen bakanlıkların alt dairelerinin bazen bakanlıklar dışı fonların da eklenerek elde edilebilecek bütünlükler. Bunu bütün halinde görmüyor. Çocuk yani toplu gitmiyor Toplu gitmiyor. Yani çocuk diye bir şeyi biz birkaç yerden toplamak durumunda kaldık bu harcamayı. Bulabilmek için işte Adalet Bakanlığı, Çocuk Cezaevi, Çocuk Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı, Çocukların Yeşil Kartı, Çocuklara yapılan aşı hizmetleri, eğitim, bütün bunlar, seyahat çek, sosyal hizmetler, çocuk esirgeme kurumu, bütün bunları toplayarak elde edebiliyorsunuz. Halbuki milletvekilinin önünde böyle bir rakam yok. Dolayısıyla çocuğa çok harcanıyor, gençliğe çok harcanıyor. Çünkü çok önemsiyoruz bunları biliyorsunuz söylemsel düzeyde diye varsayıyor olabilirler ama hiçbir zaman bu veriyi görmemiş durumdalar. Biz bunu çıkarmaya bu çok da garip değil aslında bu veri görmemiş olmaları. Çünkü e, hani kampa katıldığım için biliyorum verileri çıkartmak çok kolay bir şey değil. Yani ciddi evet. anlamda teknik bir bilgi Tabii. ve beceri edinmek gerektiriyor Tabii. vesaire. Bu milletvekilinin görevi değil aslında. Bu onların önüne Hı -hı. ilgili kurumlar tarafından üretilerek verilmesi gereken bir bilgi. Bütçe gerekçesinde daha önce olması gereken bir bilgi. Bu çalışmanın bir üçüncü amacı da bu oldu aslında. Biz hangi verilerin yayınlanmadığını da Hı -hı. listeleyebildik. Evet. Dolayısıyla şu harcamalar e, neden yok, yayınlanmıyor. yayınlanmıyor diye de En sonunda da kutular halinde şu yani sosyal koruma incelemek için şunlar şunlar şunlar var ama şunlar yok. Hı hı. Çocuk için şunlar var, şunlar yok diye e, yayınlama e, imkanımız da oldu. Bunun da e, önemli bir e, motivasyon olacağını. Hem milletvekilleri bu konuda soruyor, enerjileri verip sorabilirler. Hem de e, ilgili kurumlar bunu yayınlayabilirler. Biz çünkü bir çoğunu yayınlanmasa bile kurumlarla yazışarak bürokrasiden. Elde edebildik. Peki şöyle de bir şey olabilir mi Nurhan? Yani esas itibariyle milletvekilleri isteseler bile kolay ulaşılamıyor, ulaşamıyorlar dedin. Bürokrasinin kendisi de gayet kafkayesk bir şekilde ya da gogolyen bir şekilde direniyor. Kendi. Bunları tutmak <gülüyor> istiyor olabilir şöyle mi? Şöyle söyleyeyim milletvekillerinin oturup bununla uğraşması gerekmiyor. Ee, bir takım kamu kurumları bunun zaten düşünüp yayınlamaları gerekiyor. Ama bunun için çok fazla çaba yok. Sorduğumuzda biz e, askeri dışındakilerde gayet güzel bilgi aldık. Bir de birkaç tanesini de alamadık. Belki ona gelirsek söyleyebiliriz. Yani askeri de önemli sorun var ve e, bazı örneğin çok alt kalem olan çocuğa yönelik ve gençliğe yönelik harcamalarda. Kendileri bu bilgileri tutmuyorlar bu şekilde. Evet. Halbuki imzaladığımız sözleşme var. Çocuğa yönelik bütçe harcamalarını ayrı kalemler olarak tutmalı. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın e, koruyucu hizmetlerle ilgili dairesinin topyekun bir rakamı var. Soruyorsunuz Sağlık Bakanlığı bunun ne kadarı çocuk için diyor bilmiyoruz diyor. Halbuki biliyorlar aslında şöyle biliyorlar aslında kayıtlı. Ama yani şöyle diyelim sağlık ocağına gittiğinizde biliyorsunuz tıp doktorunun ilk yaptığı şey insanların ismi evet. soy. Ama bu yaygınlaştırılabilecek, şeffaf hale getirilebilecek Hı. bir bilgi olarak tasnif edilmiyor. Onlarda da hazır değil. Evet Hı. Hı. onlarda da yok ama yapılabilir. Bu onu teşvik edecektir eminim. Ee, askeri ise tabii ki bir sivil denetim, sivil talep demokratik gelişme sonucu ortaya çıkacak. Askeriyle evet. ilgili aslında çok ciddi ilginç boşluklar da vardır. Evet, Bunlardan evet. Şimdi biri. Şimdi ona geçen evet. bir saniye bir şey tabii, de sormak istiyorum. Ardında yatan şey, bütün bu çalışmanın ardında yatan iki şey var. Bir tanesi vatandaşlık bilince. İşte bu hep evet. özendiğimiz Amerika'da. Filmlerde filan da evet, gördüğümüz vergini, evet. ben vergisini veriyorum. Hesabını sorarım. Anlayışının herhalde geliştirilmesi evet. belki de demokraside en etkili şey o. Bir de bütün bu çalışmayı siz kendi fonlarınızla evet, kaynakladınız değil mi? Buna özellikle dikkat ettik. Eğitimi, kampı ve bu yayını katılan kuruluşların oluşturduğu bir fonla gerçekleştirdik. Çünkü sonuç olarak nihai amacı Ee, tek amaçı olmasa dahi milletvekillerine bir mektup yollamak ve bunun herhangi bir uluslararası kuruluş, yerli bir şirket, bir vakıf, tek bir vakıf tarafından finanse edilmesinin doğru olmayacağını düşündük. Ee, evet, çok Zeynep, da maliyetli bir şey değil e, bu. Yani kampa gelmek, e, işte bir e, sınıf, iki, üç laboratuvardan yararlanmak maliyetli bir şey değil. Maliyetli olan kısmı Baskı ve e, yollanmasıdır, postalanmasıdır. Onu da kendimizin oluşturduğu fonlarla karşılayabildik. Bu konuda. E, bu çok tabii evet. hoş bir sonuç. Şimdi evet. abinin de sözünü ettiği bu askeri meselede e, epey bir sıkışma var anlaşılan. Evet. Biraz onun üzerinde dursak iyi olabilir. Ee, aslında ilginç taraf benim açımdan şeydi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının. Harcama yapıyor olduğunu bilmiyordum birincisi. ikincisi üniversitelerin ciddi bir <gülüyor> harcaması olduğunu farkında değildim. Askeri bütçenin içinde. Gerçi ne kadar olduğunu bilemedik. Değil mi hocam? Evet. Sonunda e, üniversitelerden bir kaynakların gittiğini. Askeri araştırma geliştirme evet. için. Ama bunların ne kadar olduğunu, nerelere harcanını vesaire öğrenmek mümkün. mümkün Belki evet. sene mi? <gülüyor> Şimdi... E... Askeri harcamalarda abi aslında şu an açık radyoyu temsil eden değil o grupta çalışan Uluslararası Af Örgütü adında katılmıştı birisi olarak da söylüyor bizim kullanabildiğimiz bir uluslararası yöntem olabildi. Bu da işte sizin de çok değindiğiniz zaman zaman programlarınızda uluslararası e, Stokholm Barış Enstitüsü. Evet, Bunların yöntemini izledik. Evet. Bu yöntem e, de zaten izlenip bütün ülkelerin askeri harcamalarına ilişkin veriler de var. Bize de o anlamda da yardımcı oldu. Yöntemi de veriyor bu yöntem de. Doğrudan işte savunma bakanlığı askeri vesaireler yanı sıra askeri birlikler yanı sıra paramiliter yani bu anlamda köy korucuları bunun içine giriyor birlikler. Bunların eğitilmesi bunların silahları giriyor. Diğer yandan askeri alanda yapılan araştırma geliştirme harcamaları da hmm. e, dahil ediliyor. Biz bu araştırma geliştirme harcamalarını TÜBİTAK, açık, TÜBİTAK üzerinden yapılanları bulabiliyoruz. Çünkü TÜBİTAK'taki yapılanmada e, böyle bir daireler bazında bu ayrı olarak gözükebiliyor Ama üniversitelerin yaptıkları kendi döner sermayeleri içerisinde kaldıkları için bu ayrıştırma yok ve çok sayıda üniversite var. Bu da o nedenle ulaşamadığımız bir veri. Ee, köy korucularının maaşlarına ulaşabiliyoruz. Ama onların silahlarına ki bu İçişleri Bakanlığı üzerinde gözüküyor bu silahlar. O nedenle ulaşamıyoruz. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın askeri projelere, silah projelerine katkısının olduğunu biliyoruz. Kendi ifadeleri var bu konuda. Bunlara ulaşamıyoruz. Buradaki şeffaflıkla ilgili esas can sıkıcı böyle küçük şeyler bazı başkaca alanlarda da ulaşılamıyor oluyor. Fakat buradaki en ilginci Bizim bütün bu raporu diğer alanları incelememizi sağlayan bir gelişme var Türkiye'de. 2006 yılından itibaren çok değişik bir yeni bir kanunla beraber veriler çok şeffaflaşmıştır, şeffaflaşmış durumda ve uluslararası standartlar var, tasnifler var. Bu kanun hangi adı, ne adını taşıyor? Ee, şimdi ezber hatırlayamayacağım. Hı, ee, bu kanunu çok affedersiniz. Tabii ki. Önemli bir gelişme ha, tabii, bu çok tabii, dönüm bu, noktası sayılabilir. Evet, 2006 yılından beri bütün verileri bu şekilde görebiliyoruz. Ne şekilde görebiliyoruz? Fonksiyonel tanım tasnif var burada. Bu fonksiyonel tasnif dediğimiz şey harcamaları işte eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi de ayırıyor. Askeri diye de ayırıyor. Ee, bu çok önemli bir şey sağlıyor bize ee, kolaylık sağlıyor evet. izlemekte fakat e, e, bu bütün hesaplar diğer bilgiler şeffaflaşırken 2000 yılından bu yana e, Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'nın Hesaplarında ise bir kararma söz konusu. Çünkü yine sizin de söz ettiğiniz bir çalışma vardır. 2000 yılında Gülay Günlükşen'in 2002 yılında yayınladığı evet. bir çalışma. Burada 2000 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'nın harcamalarını... ...işte silaha ayrılan proje, diğer harcamalar vesaire olarak görüyorduk kendi web sitelerinden. Ya da kendileri bu konuda bilgiyi veriyorlardı. Şimdi kaldırıcılığına vermiyor. vermiyor Çok acayip bir durum var. Yani genel trend... Ee, artık şeffaflaşma yönündeyken e, Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'nın harcamalarını ise e, evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın harcamaları da örtülü ödenekten karşılanan askeri harcamaların düzeyi de ve ücretli ve gönüllü köy korucularına yönelik silah alım harcamaları bilinememektedir. Evet bunları bilemiyoruz. Çok önemli tabi bu ama yani. Bunları bilemiyoruz. Bir açıklama yapmıyorlar mı? Neden bunu şeffaflaştırmadıkları konusunda kim soracak? bu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bunu mesela. Yani bu aslında bizim bunu bu netlikte açıklayıp söylememizin bir nedeni de bunu herhangi bir milletvekili soru sorabilir, önergesi mi? olarak doğrudan ilgili bakana sorabilir. Ve onlar da cevaplamak zorunda. Evet, ve buna devlet sırrı diye bir cevap vermek de pek mümkün olamayan bir vakıf çünkü. Bu evet, yani. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın bilgileri söylenebilir. Örtülü ödenekle ilgili örtülün ödeneğin tabii ki tümünün askeriye olduğunu söylemek mümkün değil. Ama böyle olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bir tek başbakanlığın örtülü ödeneyi yayınlandı miktarı onların faaliyet raporunda. Ama işte jandarma, diğer silahlı kuvvetlere ilgili bakanlıkların da, savunma bakanlığında böyle örtülü ötenekleri olabilir ve bunun mertebesini bilmiyoruz. Hmm. Ee, orada bir şeffaflık sorunumuz var. Şimdi bir karşılaştırma yaptığımızda biz şunu görüyoruz aslında. Son yıllarda yani 2000 yılından itibaren bu askeri harcamalarda bir azalma var. Hem krizin etkisiyle, hem de sanıyorum ki AKP iktidarının sistemli bir çabası var bu konuda. Ee, ondan önce 90'lı yıllarda %5 mertebesine çıkarken şimdi %2'ye düşmüş durumda askeri harcamalar 2009 yılında. Bu gayri safi Milli yurt içi hasılaya oranı oranıyla. olarak %5'in olduğu bu 90'lı yıllarda işte hepimizin bildiği savaşla ilgili yapılan harcamaların çok yüksek olduğu dönemler bunlar. Milli eğitim harcamalarının dahi çok üstünde. Ve bu 10 yıldan fazla süren bir dönem yani Türkiye'de bu kadar çok genç nüfusun olduğu eğitime bu kadar çok ihtiyaç olunan bir dönemde eğitimden çok savaşa harcama yapılmış durumda silaha harcama yapılmış durumda. Onun için düşürülmesi çok çok önemli. Evet bir de tabii herhalde şeyi de sormalarında fayda var milletvekillerinin değil mi? Yani bütçede varsa verilebilir bu ihtiyacı gösterir tabii Türk Silahlı Kuvvetleri ama yani buna biraz önce dediğin gibi de işte eğitime, Evet. Ayrılması gerekirse bu, bunu veremeyiz diye bir tartışma konusu da olabilmesi Olabilir, gerekir bir demokratik gerekir. Yani bir şey. Bildiğimiz kadarıyla Bütçe Plan Komisyonu'nda e, yapılan tartışma silahlı kuvvetlerle ilgili diğer e, e, savunma harcamalarıyla ilgili pek kısıtlı e, tutanaklardan da bunu görebiliyoruz. Ayrıca ödenek cetvelleri diye görebildiğimiz bir şey var yine şeffaflık göstergesi olarak. Mesela yaklaşık aynı bütçeye sahip diyelim Milli Eğitim bakanlığıyla Şeyi karşılaştırıyoruz Milli Savunma Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 25 sayfa bir ödenek cetveli yayınlanıyor. Ne demek bu? Kalem kalem her şeyi görme şansımız var. Ötekisi iki sayfa. Bütün daha toplu şeylerin, olarak görünüyor her şey. Yani evet. Dolayısıyla içinden gitmek, ayırıştırmak çok mümkün değil. Diğer kollarda da aslında durum bir miktar daha şeffaf olmakla birlikte galiba epey eksik olduğunu eksik ortaya çıkarmıştık. Eksik veriler var bazılarında tahmin yapmak zorunda kaldık. Bir de kıyaslamalı bir şey görüyorum evet. burada. Yani e, mesela 2009'dan önce %2 civarındayken gayri safi yurt evet. cihaz diye oranı askeri harcamaların sonra 2009'dan sonra geçen seneden sonra 2.10'da 3 civarına fırlamış. Ve bu oranın da kıyaslamalı olarak mesela NATO Avrupa askeri harcamalar ortalaması 1.10'da 8'miş. Evet. Yani onun, onun, onun, onun düzeyine seviyesine çekilmesini. Evet. Önemli olduğunu Markil düşünüyoruz olacak, evet. yani 2009 yılından sonra o zamana kadar bir artış e, yıl, e, varken 2009 yılındaki yükselme biraz krizle ilgili şu anlamda miktar mertebe olarak e, ta, daha önceden planlanmıştı Hı -hı. krizle beraber gayri safi milli hasıla daralınca oran yüksek gibi kalıyor evet, evet. ama burada biz şunları görebiliyoruz bu yeni kanunla beraber 3 yıllık hedefi görüyoruz. 2011-2012'de geri çekilmesi düşünülmüyor. 2-3'lerde, 2.2'lerde kalıyor halbuki 2'ye kadar düşürülmüş durumda. Dolayısıyla biz o düşürülmenin, o düşürme trendinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada da hedef de NATO Avrupa gayri safi milli hasıla oranı 1.8. Burada bu ortalama rakam bunun içerisinde 1.3'ler, 1.5'ler olan bol bir bol sürü da. ülke var. Niye evet. oraya düşmesin? Kaldı ki bu 1.8 Avrupa ortalaması da düşecek diye varsayabiliriz. Çünkü burada en yüksek 3 ülkenin İki tanesi yani Yunanistan ve bu, İngiltere'de bu ekonomik krizden sonra mutlaka e, bu yönde bir çaba olacağı çok açıklandı. Çok da tartışılıyor parlamentolarında da izleyebiliyoruz. Daraltmak zorundalar kamu harcamalarını artık ve silahla e, daraltacaklarını belirttiler birçok şeyde bu tartışmalarda. Yunanistan Mecbur, 40 milyar evet. yeni bir e, bo, e, borç şey, aldı. Borç almayı evet, başarmış. Evet. Dolayısıyla o 1.8 <gülüyor> gayri safi yurt içi 1.8 olan ortalamanın aşağı düşeceğini de tahmin ediyoruz. Biz o trende uymamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, NATO Avrupa Ortalaması trendine. Ee, bunu da biz öneri olarak getirdik. Şimdi ben hep konu tabii askeri ve sosyal korumada çok yoğunlaşıyor. Belki sosyal korumaya vakit ayırırız tekrar ama hmm. hiç olmamış iki şey var burada şimdiye kadar. Bu çocuk ve gençlikle Lütfen, ilgili birazcık evet, değinebilirsek. Şimdi biz çocukla ilgili bütün çocuğa yönelik sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri ve adalet hizmetlerini aldık. Bu oranı hesapladığımızda gayrısaflı yurt içi hasılaya oranı yüzde bir oluyor. Çocuğa yönelik eğitimleri katarsak eğer bütün ilköğretim öncesi ilköğretim o zaman yüzde üç'e çıkıyor. Ama eğitim dışında çocuğa yönelik beşinci sayfada görebiliyorsunuz hı hı. harcamanın gayrısaflı yurt içi hasılaya oranı yüzde bir. ...bunun çok düşük bir harcama olduğunu düşünüyoruz. Yani Gereksel... Türkçesi esasında şey değil mi hocam... ...çocuk başına yapılan harcama evet. 393 evet. lira. Evet, Evet. bu da olacak Yıldık bir rakam olarak. değil. Kaldı ki çocuk yoksulluğu... ...hani hadi... bu öyle. Evet, çocuk <gülüyor> başına dediğimizde... ...refah içerisinde olan çocuk da olabilir... ...ama çocuk yoksulluğu Türkiye'de çok yüksek... Ee, ...diğer ülkelere oranla... Ee, ...böyle olduğunda da... ...bu kadar yüksek çocuk yoksulluğuyla... ...bu kadar düşük harcama... ...bizi doğrusu şaşırtıyor... Ve en... Çocuk başına 393 lira mı yılda? Evet. evet. Yani Devletin, evet. kamunun bizim ayırdığımız para çocuk başına 393 lira. 365 lira olmalıydı halbuki. <gülüyor> Fazlası <gülüyor> var diyorsun. Evet. Günde 1 lira. Evet. Şimdi örneğin halbuki biz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'nin bir şeyine imza atmışız. Çocuk haklarına dair sözleşmesine imza atmışız. Ve burada diyor ki çocuklara doğrudan ve dolaylı olarak tahsis ettiği... Bütçeyi belirleyebilmesi gerekir. Halbuki hmm. bunu belirleyemiyoruz. Biz mesela buradaki sağlık harcamalarını tahmin yoluyla en yüksek mertebeleri koyduk koyarak. Ee, çünkü dediğim gibi ee, daha makro rakamı bulabiliyoruz sağlık harcamaları açısından. Bunun çok evet. önemli bir kısmının çeşitli oranlar kullanarak çocuğa yönelik olduğunu düşünüyoruz. Ve bu en yüksek mertebeyi koyduğumuzda bu oluyor. Yani gerçek rakamı bilebilsek... Bu daha düşük olabilir. Olabilir evet. Çocukta çok böyle çarpıcı şey yani neredeyse yüzde kırkının nüfusunu toplam, evet, evet, 38 çocuk yüzde otuz sekiz çocukken yüzde bir oranında bir harcama yapılınca gayrı safi yurt içi hastaya göre bu çok tabii ürpertici. Evet gayrı düşünürüzlük demin bu askeri e, bütçeyle de yine bağlantılı bir noktası var. 88 ile e, 2004 yılları arasında eğitimin bütçesi Askeri bütçen daha düşük yani böyle bir sürecin sonunda şu anda çocuk olmuş olan insanlardan bahsediyoruz evet. bir yandan da. Evet yani tabii sağlık harcaması açısından filan da benzeri sorunlar var. Evet, evet. Ee, sağlık harcamalarında SGK'nın veri sisteminden veri almak mümkün oluyor. Fakat onun dışında verileri çok zor Sağlık Bakanlığı'ndan edinebilmek. E, daireler bazında görebiliyoruz. Şunu görüyoruz sağlık harcamaları ile ilgili çok çarpıcı. Çocuk dışına çıkarsak eğer genel sağlık harcamalarına evet. çıktığımız andan itibaren gayri safi milhasılaya oranı %5 yeni olmuş. Bu da 2009'da %5'e çıkmış durumda. Fakat azaltılması planlanıyor. Yani biraz önce <gülüyor> azaltılması, dedim, <o>. azaltılması <gülüyor> planlanıyor. Burada bize en çarpıcı gelen Ee, yine sağlık e, örgütlerinden gelen arkadaşların uyarısıyla yaptık bu hesaplamayı. Bu yüzde beşin dört buçuğu tedavi nokta beşi yarısı yarımı koruyucu hizmetler. Hmm. Ee, halbuki yine e, sağlıkçıların çok bildiği ve vurguladığı şey yani bir lira koruyucu hizmetlerden e, tasarruf ettiğinde diyelim azalttığında Bunun ortaya çıkaracağı sağlık sorununu tedavi etmek için harcayacağım para bunun kat be kat üstünde. Evet, Hastalığa göre çok fark eden bir şey bu. Onun için tam bir rakam yok ama bizde bu çok çarpık. Yani yüzde beşin dört buçuğunun tedaviye gidiyor olması çok sakıncalı bir sağlık harcamalarının arttırılmasını ve bunun daha çok da koruyucu hizmetlere yönelik olarak arttırılmasını çok öneriyoruz. Evet uluslararası standartlarla da kıyaslıyorsunuz. Orada sürekli. da e, şeyye kıyasladık e, uluslararası sağlık harcamalarının yine kişi başına kaç dolar harcama yapıldığını hesaplayabiliyoruz sağlık evet. harcaması Türkiye Nasıl Türkiye 416 dolar. Mesela Romanya 433 dolar hani aynı düzeyde olduğumuz ülkelerden biri ama hemen Çek Cumhuriyeti'ne çıkarsak 1300 dolar. Fransa 2800 dolar gibi Macaristan 978 dolar gibi rakamlar çıkıyor. Evet, Sağlık harcamaları açısından evet kişi başına başında bir önemli, önemli farklılıklar var, var. Evet Biz yine karşılaştırılabilecek ülkelerle yaptık. Bir de şu gençliğe yönelik harcamaları Eğer ekleyebilirsek gençliğe yönelik harcamalar da gençliğin güçlendirilmesine yönelik harcamalar dedik ki bunun içine ne yazık ki spor da giriyor ayrıştıramadığımız için bütün gençlik evet. hizmetleri evet. yani o federasyonlara verilen rakamlar da bunun içerisinde Güreş federasyonu, box evet. federasyonu vesaire vesaire bunun vesaire, içerisinde vesaire. yurtkur var yurtkur biliyorsunuz gençlere burs veriyor evet. yatak e, barınma hizmeti veriyor onu da katıyoruz. Ondan sonra TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK birçok burs veriyor gençlere. Bunları katıyoruz. İşkur'un gençlere yönelik iş edindirme hizmetlerini katıyoruz, katıyoruz, katıyoruz. Gayrisafir yurt içi hasıla oranı 2009 için yüzde 0.3%. Gençler bütçede yok. Bu yok, çok açık. Yani, yok. Böyle bir şey yok. Halbuki nüfusunun e, çocuklar da katılırsa. E, tabii yani gençlerin tamamı şeyleri de biz yok, tamamı neredeyse, e, neredeyse he, he, hesapladık. Üstlük de... bunda anlamı şey 2008 yılında genç başına 172 lira harcandığı anlamına o geliyor. O da çıkıyor onu yaptığımızda. Yine hmm. bu boks federasyonuna dahil, dahil olmak üzere. Biz gençlik nüfusunu %20 yani çocuğu bırak 15-24 yaş arasını aldığımızda nüfusun %20'sini veriyoruz. Ee, söylemişiz. Yani %1'ine bile ulaşmayan bir güçlendirme harcaması var gençlere yönelik. eğitime kattığımızda yani yüksek eğitimi, yüksek öğretimi ve liseyi kattığımızda ancak %2'ye gayri safi yurt içi hasılığa oranına çıkarabiliyoruz. Şimdi bizim burada şu an hani söylemek istediğim en çarpıcı şey bu eğitim olan %2'yi düşünmediğimizde eğitim dışı gençliğe harcama %0.3 dediğimizde Daha çarpıcı bir şey var bu biraz önce bütün sözünü ettiğim kurumlara baktığımızda örneğin yurtkur örneğin TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı bütün bunların bursları hep eğitimde olan gençlere yönelik. Bunları da çıkarırsak yani e, ortaokulu bitirmiş bitirememiş ve, ve iş olanağı da bulamamış. Hani öyle bildiğimiz Sokakçı, evet çocukların çocuklarının o kadar değil, detaya da yani. gitme yani o kadar marjinali de değil. Ne bileyim Van'a gitsek Van'daki gençlerin Her nüfusunun yüzde sekseni bu aslında yani evet. okul okumaya devam eden üniversiteye giden falan çok daha az. Eğitim dışı iş dışı gençlere indiğimizde bu binde beşe düşüyor. Halbuki esas sosyal harcamaya bunların ihtiyacı var. Genç nüfusunda yüzde yetmişini oluşturuyorlar. evet. evet. Evet, evet genç nüfus Ondan içerisinde taş yatan çocuk oluyor. Hale Aynen öyle geziyoruz. oluyor. Yani, yani bu çocukların tamam. herhangi bir şekilde hayatla ilgili bir şey yapabilecekleri. Bir sanatsal faaliyet olabilir, bir resim çizmek olabilir, Hı -hı. bir müzik olabilir. Ee, ve bu çocukların da çoğunun evlerinde de maddi olarak böyle olanakları yani bir odaları olmadığını da tahmin edebiliriz. Evet, hani yani. on nüfusla beraber yatıp kalkıyordur. Yani çocuğun kendi bireysel özgürlüğünü yaşayabileceği hiçbir olanak. Aile tarafından verilmediği gibi devlet tarafından evet, da verilmediği gibi. Hele da verilmedi. Diyarbakır gibi muayran göç alan oldu, yerlerde, yerlerde feci tabi. Evet. Yani evet. Orada her türlü tavanında patlatıyor Patladı. herhalde. Evet. Evet. Burada Ayşe Buray'la da çok sık evet. konuştuğumuz bu temel gelir desteğiyle evet. geliştirilmesinin yani insanların damgalanmadan, onur evet. kırılmadan, vatandaş olmaktan kaynaklı Düzenli temel gelir desteğinin geliştirilmesinin evet. de yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadelede önemli olduğunu savunuyoruz diye evet. bir ibare var ki çok yani öneriler de bu, getiriyoruz. Öneriler de getiriyoruz. Baz evet, şeyleri bir teknik ortaya bir kavram değil, değil. Evet, değil. o açıdan. Bir de onu soracaktım ondan sonra da önerilerde de. mümkün olduğu kadar hatta tümüyle Yine bütçeyle yaptığımız izleme sonucu elde ettiğimiz verilerle ilgili önerileri getirdik. Yoksa burada katılan sivil toplum kuruluşlarının konuyla ilgili birçok başka önerileri de var. Ama biz yaptığımız işe yönelik önerileri getirdik. Bu da tabii ki onlardan bir tanesiydi. Bu sözünü ettiğiniz öneri. Bunlardan bir tanesi. Tüm sivil toplum kuruluşlarının üzerinde uzlaştı ve, ve bunlar olmadı. Bilinçli olan konuları. Böylece Peki bu şimdi çok sayıda hazırlayan ve imzalayan çok sayıda evet. kurum var. Onların evet. listesini verecek halimiz yok. Yani muazzam evet. sayıda bunlar. Gerçekten de şimdiye kadar benzeri görülmemiş. Yani bir çalışma. O yüzden çok tebrik evet. ederim. Rapora yani... ulaşmak da mümkün. Ayrıca... Evet. Ee, şimdi bu raporu web sitesine de koyduk. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin S.T. Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi. S.T. HTTP'den sonra STCM. E, nokta bilgi nokta edutere ve imza daha doğrusu izlemeyi yapan 30 sivil toplum kuruluşu da kendi web sitelerine e, hı hı. bunu pdf olarak e, ya koydular ya koymak üzereler. Dolayısıyla birçok e, yerden ulaşmak evet. mümkün. Çok yakında da e, şimdi sadece milletvekilleri ve basına postalayabildik. E, birkaç gün içerisinde de aşağı yukarı 600'den sivil toplum örgütüne ilerideki yıllarda yapacağımız izlemeye katılmalarına da e, yönelik bir davet de yazarak yolluyoruz. Dolayısıyla eee basılı malzemede çok yaygınlaşacak. Evet. Peki bunun devamı, son soru devamını Devam. nasıl evet. getireceksiniz? Ee, eminim. Biz bunu en az 3 sene Ve kamu harcamaları platformu olarak birlikte sürdüreceğiz. Sonra gelişmeye bakacağız. Çünkü biz burada böyle bir hiyerarşik yapı da kurmak istemiyoruz. <gülüyor> Yanı sıra çocukla ilgili STK'lar kendileri izleme yapabilsin. <gülüyor> Diğer alanlarda gençlik vesaire engelli çalışan STK'lar kendileri grup halinde çalışabilsin. Diye bir e, süreç izlemek istiyoruz ihtiyaç hissedildikçe birlikte merkezi bir şey yapmaya devam ettireceğiz. Ne zamanki sivil toplum kuruluşlarında bu konuda kendi başlarına E, bu çalışmayı sürdürebilecek bir kapasite hmm. artışı. Bu verilerin hepsinin şeffaf olduğu bir aşamaya geliriz. Üstünü ispat ederse o, o zaman misyonu dolmuş olabilir. Doğru. İhtiyaç olduğu sürece biz buna bu devam edebiliriz. Verilerin teknik olarak izlenmesi bile e, demin de bahsettik o kadar e, kolay olmadığı için zaten bir yerde durmak herhalde bir 3-4 sene gerçekten de çok faydalı. Çok önemli. Çok önemli. Göreceğiz. İhtiyaç olduğu sürece de devam edebiliriz. Evet, çok teşekkür ederiz vallahi son de, de. derece iç acıcı devamının da geleceğinden emin olduğunuz bir evet. çalışmaya imza atmışsınız ve kolektif olması yapılmış. Metodoloji açısından da yani da, finansmanının evet. da sadece evet. araştırmanın metodolojisi değil bizatihi araştırmanın yapılış evet. metodu da Açık Radyo'nun da bu destek programına benzer gibi katılımcılar tarafından. Evet o da ne, ne bize ortası? de hoş geliyor evet. doğrusu. yani Bağımsızlığımız önemli sizin de dışarıdaki sorganlarınızdan. <gülüyor> evet. Bu proje imzası bulunan kurumlar tarafından finanse edilmiştir deniyor. Bu bizim dinleyicilere de kulağına da bir hayli hoş gelecektir. Nurhan evet. yani Türk çok teşekkür ederiz ve tekrar bu çalışmalardan haberdar edersiniz. Evet, evet. Biz zaten bizde bilgi televiziyeyiz. Evet, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Bölümünden Nurhan Niyentürk'le milletvekillerine gönderilen sivil toplum kuruluşları tarafından bir raporu tartıştık.